ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebiy. Çok değerli kardeşlerim ve muhterem hazirun bizler internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu wa taalanın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizler üzerine olsun. Ve aleykum aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Çok kıymetli kardeşlerim bildiğiniz üzere bugün inşallah Bakara suresinin 173. ayeti kerimesinden devam edeceğiz. Tabi şöyle geçtiğimiz haftayı kısa da olsa hatırlayacak olursak özellikle 171. ayeti Celile-i Allah subhanehu ve teala hani çağrısına icabet etmeyi aslında örneklendirmişti. Bunun üzerinde durmuştuk geçtiğimiz hafta. Hakikaten epeyce de üzerinde durma gereksinimi hissetmiştik. Çünkü Allah subhanehu ve teala aslında kendisinin gönderdiği risalete icabet etmeyi, kulak vermeyi ya da tam aksine vermemeyi ve kayıtsız kalmayı bir şeye teşbih etmişti ki onun üzerinde hakikaten durmuştuk. Altını ısrarla çizmiştik neydi o dostlar hatırladığınız üzere Allah azza ve celle risalete kulak vermeyen, tepkisiz kalanları aynı e, mevcut bir sese tepki vermeyen hayvanlara benzetmişti Allah. Böyle olmaktan sakınmak adına örnekler vermiştik. Bunun aslında bizim için çok ciddi manada bir azık olması gerektiğini Allah azza ve celle'nin hidayet çağrısına tepkisiz kalmak yerine süratle, ivedilikle tepki vermek ve icabet etmek gerektiğini anlatmıştık geçtiğimiz hafta ve hatırlayınız bu konunun anlaşılmasına da katkı sağlayacağını umarak Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh'ı misafir etmiştik. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın oturun çağrısına, oturun ifadesine nasıl icabet ettiğini konuşmuştuk. Böyle olması gerekir dedik. Tam aksine Allah ve Resulünün Hidayet mesajlarına tepkisiz kalmak, icabetsiz kalmak değil, icabet etmek gerektiğini de o örneğin üzerinden öğrenme gayreti içerisinde olmuştuk muhterem hazrun. Tabii inşallah 172'ye gerek duymadık çünkü tefsir edilecek bir yönünün olmadığını söylemiştik ve inşallah şimdi kaldığımız yerden 173. ayeti kerimeden devam edeceğiz. Ben ayeti inşallah bir tilavet edeyim kıymetli dostlar. Ardından mealini verelim. Üzerinde hakikaten ziyadesiyle konuşacağımız bir ayet-i kerime. Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor 173. ayet-i kerimesinde. بعد أعوذ بالله إِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَ Allah size ancak ölüyü, leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan, çokça esirgeyendir. Şimdi dostlar bu ayeti kerime, şöyle inşallah başlayalım cümlelerimize. Bildiğiniz üzere Allah Azze ve Celle eşyalarda asıl olarak e, hüküm olarak mübah kılmıştır. Yani asıl olan eşyalarda eşyaların mübah oluşudur. Allah Azze ve Celle eşyayı ibaha kılmıştır. Hani denir ya Arapçada da kaide gereği el aslu fil eşyai ibahatun. Eşyada asıl olan ibahadır. Yani onun mubah oluşudur, helal oluşudur. Ama Allah Subhanahu ve Teala bu mubah olanların içerisinden mubah eşyaların arasından bazılarını tahrim kılmıştır. Haram kılmıştır. Onların yenmesini, onlarla iştigal edilmesini Allah Azza ve Celle haram kılmıştır. Ama burası önemli. Eşyada asıl olan ibahadır. Yani Allah Azza ve Celle eşyayı asılda mübah kılmıştır. Ta ki onunla alakalı haram hükmü gelesiye kadar. Bir kimse size eşyanın elinde tuttuğu bir şeyin haramlılığını iddia ediyorsa onu mübah olmaktan çıkarıp haram kılan bir delilin olması şarttır. Tamam bu akşamın inşallah en önemli öğretilerinden bir tanesi olsun. Hayatımız boyunca bize lazım olacak çünkü bu Allah'ın hükmüdür. Allah böyle kılmıştır. Eşyaya mübah demiştir. Aslı mübah demiştir. Ama içinden de bazılarını haram kıldıysa bunu da bizim için beyan buyurmuştur. İşte bu ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala istisna kılıyor. Diyor ki mübah olan eşyaların arasından ben şunları şunları şunları haram kıldı. Az önce mealini verdiğimiz o hususları Allah azza ve celle bizim için haram kılmıştır. Hınzıreti, ölü eti, kan vesaire vesaire. Sıraladık az önce. Tabii bu işin detayından ziyade işin fıkhi boyutuna girmeyeceğiz bu akşam. O işte Allah adına kesilmeyenler nelerdir? Hangi kategoride değerlendirilir? Bunlar ziyadesiyle fıkıh kitaplarında zaten müellifler tarafından kaleme alınmıştır. Benim esas bu akşam inşallah bu ayetin üzerinden Nazarlarınıza ve dikkatlerinize sunmaya çalışacağım husus şu dostlar. Şimdi Allah Azze ve Celle bu ayette şöyle bitiriyor. Diyor ki olur da naçar kalırsanız ölmeyecek kadar size bir haram kıldığım bunlardan yiyebilirsiniz. Buna biz ne diyoruz? Zaruret hali tahakkuk ettiğinde bu haram olanlar mübah olmuştur. Doğru mu? Kardeşler doğru. Allah helal kılmıştır. Doyuncaya kadar ne bileyim keyif ve sefa sürene kadar değil de ifade ettiği gibi Allah subhanahu ve teala'nın da buyurduğu gibi ölmeyecek kadar kifayet edecek kadar yemeği Allah helal kılmıştır. Bu ayet-i kerimenin üzerinde standartlaşmış ama maalesef altını çiziyorum tekrar söylüyorum ama maalesef bu ayetten hareketle özel olmasına rağmen bu kaide genelleştirilmiş ve her zaruri durumda haramların mübah olacağına hamledilmiştir. Doğru muyum? Evet konuşacağız inşallah. Şimdi bu kaide doğru mu? Ayetin üzerine intibak ederse doğru. Zaruri durumlarda Allah Azza ve celle ölmeyecek kadar yemeye ruhsat vermiştir ve helal kılmıştır. Cevaz vermiştir. Ama işin özü ve bizim bugün konuşacağımız nokta şurası. Biz bunu genele hamledebilir miyiz? Zaruretten kastı nedir? Şimdi zarureti ben burada sağdan başlayıp herkese lütfen benim için istirham ediyorum. Zarureti tarif eder misin kardeşim desem herkes kendisine göre bir zaruret tarif edecektir. Doğru mu? Evet ama öyle değil. İşte genelleştirirsek din diye bir şey kalmaz. Burada bizim üzerine çizdiğimiz bir kimse muzdar olacak. Bu ayette Allah Azza ve Celle'nin kastettiği zaruri durumun başka bir ifadesi fıkıhta muzdar. Tekrar ediyorum muzdar. Bir kimse muzdar olursa, yani öyle bir zaruri durumda olursa kişi muzdar olur, muzdar pozisyonunda ise Allah'ın haram kıldığı, çektiği, yaşadığı o zaruretten dolayı mubah olur. Nedir muzdar? Açınız fıkıh kitaplarına bakınız. İşte onun için genellemiyoruz. Onun için zaruri durumdayım kardeşim. Bu haram benim için bu ayeti dayanak kılarak helaldir diyemeyiz. Çünkü haramı mübah kılmanın şartı kişinin muzdar olmasıdır. Muzdar nedir? Herhangi bir zaruret içerisinde olan değil, yemediği takdirde helaka götüren ve ölen ölümle pençeleşen kimse demektir. Anlaşıldı mı burası? Muzdar yani bu ayetteki zaruret zaruri durumdan kasıt mustar olan kimsedir ne demektir herhangi bir zaruri durum değil sıkıntı, keder, gam hastalık, dert bunlardan ziyade yemediği takdirde kişiyi helaka götüren ve ölümle neticelenecek pozisyonda olan kimseye muzdar denir ve böyle olan bir kimseye Allah haram olan eşyayı ölmeyecek kadar yemeyi cevaz vermiştir. Bura anlaşıldı mı dostlar? Bak burası çok önemli. Şimdi niye? Niye ısrarla üzerinde duruyorum? Çünkü konuşacağız. Biz bu kaideyi öyle bir genelledik ki Allah-u var. Zaruri bir durumla karşılaşıyoruz. Zaruret. Ayet var diyor ya. Zaruri durumlarda Allah haramları mübah kılmıştır. Genellersek evet ama bu ayet özellikle Sadece bu yemeği içmeyi ölümle burun buruna olan kimseyi kapsayan zaruri durumdur. Muzdar olması lazımdır yani kişinin. Bilmiyorum inşallah burayı anlatabilmişimdir. Burası çünkü çok önemli. Ama biz bugün tabi günümüzü konuşacağız. Bu fıkıhta böyle. Allah Azze ve Celle'nin muradı böyle. Allah Azze ve Celle'nin bizden... Bu ayeti böyle anlayın diye bir talebi varken biz bugün maalesef İslami bir kaide sadece bu ayetten hareketle bütün hayatımızda zaruri işlerimizde ne yaptık geneledik. Biz bugün ben diyorum ki şahsen hepinize ayrı ayrı vaktimiz olsa da ben sorsam desem ki kardeşim senin için bugün zaruri olan husus nedir? Eğer ki sen zaruriyi muzdar olarak tanımlamayıp hani ölümle olup durmak durumunda olan bir kimse tarif ettik ya böyle değil de zaruretten kastın sıkıntı başına bir belanın sıkıntının gelmesi olarak hamledersen ben o zaman hepinize tek tek sorayım. Kardeşim bugün senin çok zaruri olan ihtiyacın nedir desem oradan bir kardeşim kalkar der ki hatta buraya da not ettim der ki kardeşim hocam ev. Ev olmaz lan olmaz. Şu kirası var bedeli. Keşke kendi evimiz olsa ya. Ev ev. Hemen yanı başındaki kardeşine soruyorum. Kardeşim senin hayatın merkezinde zaruri teşkil ettiğin senin için zaruret durumu arz eden mesele nedir? Ne evi hocam? Bir araba olsa şöyle son model. Of demez mi? Der. Öbür kardeşe soruyorum hocam ne evi ne arabası? Çocuk evlenecek çocuk. İhtiyaç kredisi diye bir şey var. Onun içinde zaruri olan nedir? İhtiyacını giderecek olan paradır vesaire vesaire. Çoğaltabilir miyiz? Vallahi çoğaltabiliriz. İşte bu ne yapıyoruz? Bu kaideyi genelleştiriyoruz. Hayatımızda zaruri olarak neyi görüyorsak Allah haramları mubah kılmıştır zaruret halinde diyoruz ve amel ediyoruz. Subhanallah. Ve inanın bakın bazı rakamlara rast geldim. İlginizi çekecektir diye de not aldım inşallah paylaşacağım. Az önce evden bahsettim ya. Birazdan hatta yeri gelmişken söyleyeyim. Aslında notlarım arasında diğer sayfada sanırım. Ama hemen söyleyeyim yeri gelmişken. Hepinizin bildiği Türkiye'de sözü dinlenen muteber bir alimin sitesinde zarureti araştırdım. Zaruret yazmış iki nokta üst üste. Aynen şöyle diyor. Başının kişinin başının sıkışması hali. Allahu akbar. Kişinin başı sıkıştı mı o durumda o kişi zaruri durumdadır. Haramları Allah onun için mübah kılmıştır. La havle ve la kuvvete illa billah. Ali'yülazim. Ama öyle değil. Şimdi Türkiye'de zaruri ihtiyaçtan dolayı Allah'ın haram kıldığı yolla alınan en çok şey konut kredisiyle evdir. Türkiye'de şu anda son senelerde özellikle söylüyorum faizle faiz yoluyla ev alınan rakamı söyleyeyim mi size 2 milyon. 2 milyona yakın insan ne yapıyor bizim yaşadığımız şu topraklarda faiz yoluyla ev alıyor. Ve inanın bizim benim şahsi hesabıma gelen mesajları açın bununla alakalı en az 10 tane soruyu görürsünüz. Hocam işte zaruret, işte ev zaruri bir ihtiyaç olduğundan dolayı cevaz veren alimler var faizle amel edebilir miyim? Allah şahittir. Bu soruları almamış olsam gündeme de getirmem. Hatta ben size bir rakam daha vereyim de iyicene acayibinize gitsin dostlar. Türkiye'de son dönemde her 10 evden 4'ü faiz yoluyla konut kredisi alınıyor. Neredeyse yarı yarıya. Peki bu Müslümanların hassasiyeti yok muydu? Vardı ben söyleyeyim. Ben dedemden duyduğumu söylüyorum. Kendisi bu yolla ev alma teşebbüsünde oldu. Gayret gösterdi veya teşvik etti. Ama ilk dönemler ben biliyorum. 60'lı 70'li yıllarda kendisi söyledi bunu. Güneşin vurduğu duvar, banka duvarı. Dikkat edin. Subhanallah. Banka duvarı, normal bina. Bina. Güneş vuruyor, gölgesi yere düşüyor ya, dedem onun üzerine basmazdı. Örnek. Dedelerimiz basmazdı, doğru mu? Bu hassasiyete sahiptik, doğru mu? Banka reklamının üzerinde dinlenmek için yapılmış banklara oturmazdı dedelerimiz. Katılıyor musunuz dostlar? Bu hassasiyet bizden alındı mı? Alındı. Nasıl alındı? Böyle alındı. Hatta geçtiğimiz günlerde başbakan açıkladı. 2002'den bugüne faiz oranlarında nasıl başarı elde edildiğini anlattı. Övündü neredeyse. Dedi. Bize diyoruz ki elhamdülillah yerine le Allah. Allah bizi muhafaza etsin. Ama öyle değil. Ama benim merak ettiğim ve sizinle konuşmak ne biliyor musunuz? Biz bu hassasiyeti nasıl kaybettik? Böyle fetvalarla kaybettik. Senin şahsında araba zaruri bir ihtiyaçsa gittin aldın. Çünkü böyle fetva verildi. Bu ayete dayanarak verildi. Zaruret durumunda Allah haramları mubah kılıyor dedi ayet. Bunu da delil getirdi aldı. Ne yapsın bizim Ahmet'imiz Mehmet'imiz? Ama Allah'ın muradı bu değil. Allah bizden bunu istemiyor. Onun için başı sıkıştığı durum zaruret durumu değildir. Vallahi bugün biz bunu aynısını demokraside de şahit oluyoruz. Doğru mu kardeşler? Biz bunu evde gördük, arabada gördük. Yani çoğaltabiliriz. Dedim ya az önce herkese sorsam, kardeşim senin zaruri durumu nedir desem, sen farklı söylersin, sen farklı söylersin. Ama bunu son günlerde özellikle demokrasi içinde duyuyoruz. Allah onun için, Allah azza ve celle demokrasi için küfür nizamıdır dedi. Ama bugün demokrasiyle çalışabilirliğe cevazlar ve fetvalar veriliyor. Düşünüyorum, anlamaya çalışıyorum. Diyor ki zaruret halidir. Müslümanların başka alternatifi yoktur diyor. Video portallarında, haber portallarında buna şahit olmuyor musunuz? Tıklayın, açın ve dinleyin. Doğru mu söylüyorum, yanlış söylüyorum. Sadece zarurete mebni demokrasiye cevaz verilmiştir. Müslümanların başka çaresi yoktur denilmiştir. Alternatifi olmadığından dolayı zarurettir. Zaruretten dolayı da bu haramla iştigal edilebilir denilmiştir. Tümsekten düzlüğe çıkana kadar. Vallahi öyle değil. Yanlış konuşuyorlar. Allah öyle istemiyor çünkü. Allah öyle de demiyor subhanahu ve taala. Vallahi ben şu soruyu sorarım. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı siyer hiç mi okumadılar onlar? Evet. Ama buraya geçmeden evvel. En büyük hastalığımızı söyleyeyim. kanserolojik madde gibi sardı bizi yani. Bedenimiz hasta. O da ne biliyor musunuz? Biz son dönemlerde ne yapıyoruz? İslami hassasiyeti ve fikri zafiyeti yaşadığımızdan bu yana aynen şöyle haramla iştigal ediyoruz. Haramla amel ediyoruz. Ardından da hatırlıyor musunuz? Bahanecilik zihniyetini bir dönem konuşmuştuk. Kılıf uydurma zihniyetini konuşmuştuk. Bu da aslında bir farklı varyantı daha da meşru kılabilmek için diyor ki zaruret kılıfı zarurete ne yapıyor onu veriyor. haramla iştigal ediyor Ardından da diyor ki ben bunu zaruretten dolayı yaptım kardeşim sen faizle niçin ev aldın cevap diyor ki zaruretten çoluğum çocuğum diyor barksız mı kalsın evsiz mi kalsın kaldı mı kirada oturuyoruz kalıyor mu kalmıyor Mesela o değil. İşte ta başta zarureti nasıl tarif dinle alakalı. Ama benim hani tabir yerindeyse daha büyük yüreğimde yara olarak taşıdığım şey şudur. Yapıyoruz, haram işliyoruz, Allah Azza ve celle'yi gadaplandırıyoruz. Rıza-i ilahisinden fersah fersah uzaklaşıyoruz. Yetmiyormuşçasına bir de bunu zaruret kılıfına giydiriyoruz. Diyor ki zaruretten yaptım. Ahmet'le Mehmet çok iyi arkadaşmış. Ee, Ahmet de oruç tutmayı hiç sevmezmiş. Tutmazmış yani. Ama Mehmet'le Ahmet de o kadar iyi arkadaşlarmış ki Mehmet de mütedeyyin birisi. Ya demiş Ahmet bu sene bari tut ya. Tabi gelmiş çatmış Ramazan. Mehmet Ahmet'e baskı yapa yapa Ahmet ilk gün niyetlenmiş. Tabi iş var, güç var. Ramazan diye de yatmak olmaz. Bunlar tarlaya tapana gitmişler. Saat sekiz olmuş, dokuz olmuş, on olmuş. Bizim Ahmet tabii, Mehmetle bir sıkıntı yok da Ahmet'in zaten tutmaya niyeti yok. Onu böyle bir şey almış, hareketlilik. Sağına bakıyormuş, su arıyor. Soluna bakıyor, su arıyor. Orucu bozacak, kafaya koymuş. Ondan sonra Mehmet bunu fark ediyor. Diyor ki Ahmet sabret, şurada ne kaldı? İşte akşam olmasına çok az kaldı. Ha gayret Ahmet falan derken, Mehmet'in bir dalgınlığına dek gelmiş, bizi Muhammed kaldırmış bidonu, lıkır lıkır suyu içiyor, oruç gitmiş. Mehmet demiş ki, Ahmet ne yaptın sen ya? Sen demiş, oruca niyetlendin, kalktın, tuttun, daha öğlen olmadı, bozdun demiş. Demiş ki, canım kardeşim bir sor, niye bozdun? Haramla iştigal etti, ona bir kılıf bulacak değil mi? Demiş bir sor niye, niye niye bozduğunu bir sor? Demiş ki, niye? Demiş ki ilerleyen ömrümde Allah için çok oruç tutmak istiyorum. Şimdi bozmasam ölecektim. <gülüyor> Şimdi bozmasam ölecektim. Ama niyetim ilerleyen yıllarda Allah azze ve celle çokça oruç tutmak. Bozmasaydım bugün gün rahmetine kavuşacak. Ne olacak o zaman oruçlar? Ondan sonra da şöyle demiş. Allah biliyor ki zaruretten bozdum. Vallahi bizim demokrasiyle hem halimiz aynen böyle ileride olacak ileride İslam gelecek vallahi zaruretten ötürü başka bir alternatifimizin olmadığından ötürü yapıyoruz bunu duymuşsuzdur değil mi çok şahit olmuşsuzdur değil mi vallahi ben bunu anlatırken bu aklıma geldi senin niyetin ilerleyen yıllarda Allah Azze ve Celle'ye çokça oruç tutmak ha daha bugünün hesabını veremedin bugünün orucunu tutamadın ama bizim handikabımız bu ''Biz haramla iştigal ediyoruz. Ondan sonra da bir zaruret kılıfına oturtuyoruz ve Kardeşim diyorum, yaşadığım diyaloğu harfiyen aldım buraya, bakabilirsiniz. Aynen şu, diyorum ki demokrasi haram mı? Kimilerinde bu hassasiyeti yakalamış olan kardeşlerimizle ciddi manada seviyeli bir münazara yaptığımız zaman aldığımız cevap şu, diyor ki haram. Diyorum ki o zaman sen bu sistemi niye destekliyorsun? Özellikle seçimler yaklaşıyor olması hasebiyle bu örneğin üzerinde çok duruyorum. Diyorum ki o zaman sen bu sistemi niye destekliyorsun? Sen Allah'ın razı olmadığı bir yerde ne işin var? İşte desteğini esirgememezlik yapmıyorsun dediğimde diyor ki aynen bu işte. Diyor ki başka alternatifimiz mi var? Allah biliyor ki biz bu işi zaruretten dolayı yapıyoruz. Ben hemen bunun ardına bir soru soruyorum. İstirham ediyorum dostlar. Birçoğunuz zaten yapıyorsunuzdur ama siz de böyle bir diyaloğa girecek olursanız en sonunda o kardeşinize şu soruyu sormayı ihmal etmeyin. Ne dedi başta? Demokrasi haram. Kabul etmiyorum. Ama iştigal ediyorum. Niçin ediyorsun dostum? Diyor ki Allah Azze ve Celle nazarında değil mi? Bunu, bunu delillendirebilmesi için bunu istinbat edebilmesi için diyor ki zaruretten dolayı yapıyorum. Zaruretten dolayı yapıyorum. Yani Allah Azza ve Celle'ye mazeret beyan edebilmesi için diyor ki başka alternatifimiz mi var? Ben de hemen şu soruyu soruyorum siz de sorun. Diyorum ki kardeşim başka alternatifin yok öyle mi? Zaruretten dolayı yapıyorsun öyle mi? Diyorum ki sen hiç Allah'ın Resulünü okumadın mı? Sen Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın siyeri, hiç göz atmadın mı? Sen Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın hayat yapraklarını hiç karıştırmadın mı? Soruyorum, vallahi siz de sorun. Bakınız, eğer ki hakikaten başka alternatifi olmadığından dolayı kafirlere küfür sistemlerine entegre olmak caiz olsaydı. Vallahi buna en münasip kimse Allah'ın Resulü ve sahabeleriydi. Yanlış mıyım dostlar? Vallahi öyle. Eğer ki zaruretten ötür başka bir alternatifimiz yok. Bundan ötür entegre oluyoruz ve Allah buna cevaz vermiştir. Bu gerçek olsaydı Allah nazarında bu ibarenin bu ifadenin geçerliliği olsaydı bunu hak eden başta Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam olurdu bakıyoruz Allah Resulü böyle yapmadı. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam sabran ya Ali Yasir. İnne mu'idukumü'l cenne. Sabredin ey Yasir ailesi. Sizin için ben cenneti görüyorum dedi de başka bir şey demedi. Eğer ki başka alternatif olmadığından ötürü entegre olacak olsaydı vallahi Allah'ın Resulü sahabelerinin şehit olmasına göz yummazdı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından bize şu söyledikleri hadis olarak intikal etmezdi. "Laqad uziitu fi'llahi ve ma Ben Allah uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır. Eğer Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam başı sıkıştığında entegre edebilmesine Allah cevaz verseydi, bize bu hadis intikal olmazdı. Doğru mu? Ama ben size hadis okudum. Bunu söyleyen Resulullah'tır. لَقَدْ اُذ۪يتُ فِي اللّٰهِ ma يُؤْضَاءَ حَدْ Niye katlandı onca eziyete Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam? Niye? Bu iş başımız sıkıştığında, Kafirlerle aynı safı tutmayı gerektiriyor olsaydı İslam bunu murat etseydi Resulullah yapmaz mıydı? Bu kadar mı basit bu din? Yahut da biz Allah'ın Resulünden Şöyle bir hadis duyar mıydık ya? Allah aşkına siz değerlendirin Siz tartın Kardeşiniz Abdullah söylesin Siz tasvir edin Davamı terk etmek ha? Vallahi daha zordur diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah'a yemin ederim ki daha zordur. Neden? Sizden biriniz buradan çıksa, güneşe gitse, güneşten bir ateş parçası alsa ve dönse, önüme serse, vallahi davamı terk etmem daha zordur. hat لَوْ كَهْنُوا Keşke bilselerdi diyor Allah. Keşke bilselerdi diyor Allah. Öyle ucuz değil. Bu sözlerin sahibi kardeşiniz Abdullah değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Başımız sıkıştığındaki durum zarurettir. ha? da Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِذَّبَحٍ Bunu da demezdi vallahi. Ahmet ibn-i Hambel Allahın takrirç ettiği bir hadis. Kabe'de dayak yedi, hiç mücadelesinden vazgeçmedi hakkı söyledi Allah'ın Resulü. Bir daha dayak yedi, kalktı bir daha söyledi. Ardından da bunu söyledi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Başı sıkışmış mıydı? Evet. Eziyet görmüş müydü? Zulüm görmüş müydü? Vallahi görmüştü. Ama ağzından çıkan cümlecikler bu dostlar. Gelin kol kola girelim de oturalım demedi. Nefsimi elinde bulunduran kudrete yemin ederim ki boğazlanmak Paşasına gönderildim. Eğer ki bir kimse zaruretten ötürü zalimlerle kafirlerle saf tutuyor, Allah'ı ve Resulünü buna delil getiriyorsa Allah'a ve Resul'e ihanet ediyordur. Acı ama gerçek dostlar. Çünkü Allah Resulü böyle bir şey yapmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru değil mi dostlar? Ben Hazreti Ebu Bekir'in bir sözünü okudum bu dersi hazırlanırken. İstedim ki kıymetli dostlar bunu mutlaka bilmeli. Zaruret, konjüktör, durum, işte ne bileyim başımız sıkıştığında entegre olmak, harama temayül edebilmek. İslam buna cevaz veriyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an. imkanınız varsa çerçeveletin evinizin girişine asın. Girerken okuyun, bir de çıkarken okuyun. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh, diyor ki ölümün kol gezdiği o dönemlerde Mekke anlatıyor. Öyle ya, Yasir ailesi katledildi, sahabeler eziyet gördü, her gelen geçen sahabe eziyet görüyor. İşte bu sözün sahibi Hazreti Ebu Bakir. Tarif ettiği yer o dönemler. Zaruretin zirveye oynadığı dönemler doğru mu? Zirve zirve Söze bakın Allah akbar. diyor ki ölümün kol gezdiği devirlerde Vallahi biz ölümü göze almadan dışarıya çıktığımız vaki olmamıştır. Anladınız mı sözün ağırlığını Ölümün kol gezdiği o dönemlerde, Ölümü göze almadan dışarıya çıktığımız vaki değildir. Yani çıktığın zaman ölmek var. Belki de geri dönmek yok. Bu riski alarak çıkıyorlardı. Allah'a kasem ederim ki bundan daha âlâ zaruret olmaz. Katılıyor musunuz dostlar? Bitmedi sözü Hazreti Ebubekir'in. Aynen şöyle devam ediyor. Diyor ki, ölümü göze almadan da hiçbir eve Girememiştik. Girer de girersek belki öldürülürüz. Bu hazırlıkla gidiyorlardı. Muhteşem bir söz. İşte onun için biz bu ayetin üzerinden öncelikle şunu öğreneceğiz. Nedir o? Bu ayetteki zaruret haramları mübahkılar genelleştirilemez. Bu muzdar olan kimseye hastır. Başka yiyecek olmayıp ölüm tehlikesi geçiren kimseye hastır. Yoksa vallahi bunun dışında hiçbir şey kapsamaz. Bakınız Abdullah İbn-i Cübeyr bunun için çok güzel bir örnektir radıyallahu anh. Abdullah İbn-i Cübeyr kimdir? Aynen tepesindeki elli okçunun başındaki komutan Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam zaruret halinde bakınız meydan nasıl terk edilmiyor. Subhanallah. ''Başın sıkıştığı zaman meydan terk edilmez. Allah'ın haramı helal olmaz. Allah'ın haramıyla iştikal edilmez.'' Bakınız Abdullah İbni Cübeyir anlatacak bize radıyallahu anh. Okçuların başına onu komutan tayin etti biliyorsunuz. Allah'ın Resulü dedi ki zafer kazansak, ganimet paylaştığımızı görseniz de inmeyeceksiniz.'' Hatta dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşların etlerimizi lime lime yediklerini görseniz tepeden ayrılmayacaksınız. Tamam mı Abdullah? Tamam ya Rasulallah. Zafer Müslümanların ilk aşamada ganimet paylaşılmaya başlanır başlanılmaz. 40 tanesi indi aşağıya. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı tenbihi üzerine Abdullah dedi ki gitmeyin. Ama hiçbirisi 10 kişi hariç 40 tanesi aşağıya indi ganimet paylaşmaya. Ama dikkat edin. Abdullah İbnü Cübeyr ve bazı rivayetlerde aynen şöyle geçer. Abdullah ve sahabelerinin öleceği kesindi. Kaçmadılar. Zaruret durumu onları başka bir şey yapmaya sevk etmedi. Burayı anlatmaya çalışıyorum. Biz bugün halimizde, hayatımızda zaruretle karşılaşıyoruz. Ama bu ayetten hareketle haramla iştigal etmeyi gerektirmez. Vallahi gerektirseydi böyle sahabelerin yaptığını görmezdik. Onlar Allah ve ne dedise o Abdullah İbni Jubeyr. Niçin aldım biliyor musunuz? Öleceğini bile bile meydanı terk etmedi. Allah Azza ve Celle onlar için ne diyor biliyor musunuz? Rijel, adam diyor adam. Minel mu'minine rijelun var ya, müminlerin içerisinden adamlar, işte onlar onlardır. Allah Azza ve Celle bazı müfessirlere göre Ali İmran 152. ayeti kerime Abdullah İbni Cubeyr ve beraberindeki 10 sahabe için inmiştir. Bir düşünün. Sizin ortaya koymuş olduğunuz kametten ötürü, tavırdan ötürü, Allah'a ve Resulüne itaatinizden ötürü Allah Cebrail'i gönderiyor. Diyor ki: "Minkum yuridu dunya ve minkum yuridu'l-ahire." Onlardan öyleleri vardır ki bazıları dünyanın peşinde koşar. Bazıları ise sadece ahireti ister. Bir tarih kitabında okudum diyor ki Abdullah İbni Cubeyr'in kesilmedik organı kalmamıştı. Allahu akbar. Kesilmedik bir organı dahi kalmamıştı. Zaruret. Böyle anlamayacağız yani. Bu ayetin bize en büyük öğretisi bu olsun. Oldum inşallah. Kıymetli dostlar. Devam edelim 174. ayet-i kerimeden. as ul <gülüyor> Şöyle buyuruyor Subhanahu ve Taala: İnne'llezîne yektümûne mâ enzelallâhu mine'l-kitâbi ve yeşterûne bihi semenen kalîlâ ulâike mâ ye'kulûne fî butûnihim illen nâr ve lâ yekellemühumullâhu yevme'l-kiyâmeti ve lâ Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi ahir zaman peygamberinin vasıflarını ve gerçekleri gizleyip ona az bir paha ile değişenler yok mu işte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır orada onlar için can yakıcı bir azap vardır vallahi bu ayete hazırlanırken kıymetli kardeşler şu ifade sizin de dikkatinizi mutlaka celbetmiştir. etmiştir hakikaten de calibi dikkattir Ayette ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Onlar diyor karınlarına ateş doldururlar. Vallahi ürkütücü. Bir düşünün. Sıcak bir kaseyi tutmaya korkan bir insan bir tasvir edin, betimleyin zihninizde, bir senaryo çizin. Allah azza ve celle sizi cezalandırmış. Neyle biliyor musunuz dostlar? Yiyecek olarak ateşle, karnınızı tıka basa sadece ateşle dolduruyorsunuz. Bunun nedeni ise çok basit. Allah'ın ayetlerini dünya menfaati karşılığında satmak. Allahu Akbar. Felaket bir ayeti kerime. Hakikaten tüylerimizi ürperten bir ayeti kerime. Cehennem, ateş bunlara alıştık da bu çok farklı. Bakınız Allah Azze ve Celle diyor ki ateş yiyor onlar. Karınlarına ateş dolduruyor diyor Allah Azze ve Celle. Ne yapıyor da insanı Allah böyle cezalandırıyor? Tek bir şey dünya menfaati karşılığında ahireti başka bir deyimle Allah'ın ayetlerini ve gerçeklerini satmak. Subhanallah. Vallahi elin bir ayet. Hani ta tefsir başlarında bir dönem konuşmuştuk ya müjdeleyici ve tehdit içeren ayetler. Vallahi bu bize ibret olmalı. Böyle bir şey yaparsak Allah bizim karnımıza ateş dolduracak. Niye biliyor musunuz? Kurtubi Rahmevullah diyor ki onlar ateş yerler. Yemek ifadesinden kasıt ise diyor dünya menfaati karşılığında Allah'ın gerçeklerini sattılar Peki bir insan Allah'ın ayetlerini niçin satar? Dünyada daha iyi bir makama, mevkiye, paraya, pula, dünyalığa sahip olmak için. Doğru mu? Onun için yemek ifadesini kullanmıştır diyor Kurtubi rahimahullah. Onun için cehennemde de ahirette de onlar sadece ateş yiyecek. Madem sen karnına, batnına bu kadar düşkündün bunun için ahiretini heba ettin bunun için dünyayı tercih ettin ve ahiretini ihmal ettin buyur ahirette de yiyebildiğin kadar ama bu sefer ne var yiyecek olarak cehennem narı var Allah bizi o halden muhafaza buyursun vallahi basit değil Allah'ın gerçeklerini dünya makamı uğruna sattın mı bu ayetin muhatabısın Kalas. Onun için Allah bize her daim hakkı söylemeyi nasip etsin. Kolay değil vallahi. Karşılaştığımız dünya meşakkatleri karşısında o ikilem sınavında başarılı olmak bir mesele. Ama hakkı söylemekle alakalı çok konuştuk. Mikrofonlar üzerinden çok şeyler, hadiseler anlattık. Onun için ben çok teoriye dalmadan bu kısmı hemen bypass edip bir tane örnek vermek istiyorum. Örneğini inşallah verip size misafir etmeyi, murad ettiğim kimse kıymetli kardeşler Ebu Hazım. şimdi Ebu Hazım, Rahimeullah çok e, ünlü bir alim ve hicretin hicretten sonra 50 ile 100. seneleri arasında yaşadığına dair rivayetler vardır şimdi Süleyman İbni Abdülmelik Emevi halifesi hacca gitmeye niyetlenir Der ki madem halça gideceğiz şu Medine'deki hayırlı alimi Şeyh Ebu Hazm'ı bir ziyaret edelim. Mekkelidir ama Medine'de iskan eder bu alim. Gelirler uzatmıyorum kapısını çalarlar o da misafir eder halifeyi. Tabi uzundur tarihte bu, bu kısa çok uzundur. Ama ben sadece bizi alakadar eden ve paylaşmak istediğim yeri buraya aldım. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum dostlar. Ebu Hazm'e sorar Süleyman İbni Abdülmelik. Der ki üstadım sözlerin en üstünü hangisidir? Halife alime soruyor. Hakkı söylemeyi öğreneceğiz ya. Karnımıza ateş doldurmamayı öğreneceğiz ya. Ebu Hazm anlatacak. Diyor ki, Subhanallah çok etkiledi beni bu ifade. İnşallah Rabbim kusursuz söyleyebilmeyi nasip etsin bana aynen ifade şu diyor ki kendisinden korkulan ve kendisine umulan bakınız tekrar ediyorum kendisinden korkulan ve aynı zamanda kendisinden umulan bir kimsenin karşısına çıkarıldığı vakit kınayıcının kınamasından korkmadan hak söz sözlerin en üstünüdür Subhanallah muhteşem bir söz kendisinden korkulan öyle ya yönetici korkuluyor mu korkuluyor kendisinden umuluyor mu umuluyor ona rağmen söylenen hak söz sözlerin en üstünüdür diyor peki diyor bizim yöneticiliğimizi nasıl buluyorsun diyor ki senin baban ve dedelerin zalimdir. İslam ümmetinin haklarını kılıçla gasp ettikleri oldu. Yer yer zulmederek, zulmederek aldılar Müslümanların elinden bazı şeyleri. Senin dedelerin yeri geldi böyle yaptı. Müslümanların mallarına, mülklerine zorla sahip oldu. Senin dedelerin böyle yaptı ama gel gör ki bunu hiç ölmeyecekmiş gibi yaparlardı belki ama öldüler. Ve sen de bir gün öleceksin bunu da böyle bilesin. Böyle der demez yanındakiler hemen ayaklandılar. Dedi ki sen hangi cüretle böyle konuşursun? Hangi hakla bunları söyleme cesaretini kendinde bulursun? Deyince Ebu Hazm Rahimahullah aynen söyle söylüyor. Diyor ki biz alimler insanlara hakkı açıklamaya ve onlardan hiçbir şeyi gizli tutmamaya Allah'a yemin verdik biz yemin verdik yemin Allah'u akber hiçbir şeyi gizli tutmayacağımıza sorulduğunda hakkı söyleyeceğimize biz alimler Allah'a yemin verdik sen neden bahsediyorsun hiçbir şey söylemeden giderler ya söyleseydi ya hakkı ketmetmeseydi. Ya Allah'ın rızasının dışında bir şeyler söyleseydi. Allah azza ve celle, Allah muhafaza onun karnına ateş dolduracaktı. İşte biz bunu öğreneceğiz. Bu ayetin üzerinden ve Ebu Hazm Allah'ın üzerinden bunu öğreneceğiz. Allah azza ve Celle'nin ayetlerini birkaç menfaat uğrunda satmayacağız. Değişmeyeceğiz, ketmetmeyeceğiz üzerini kapatmayacağız ki Allah bizim karnımıza yevmul kıyamede ateş doldurmasın. Vallahi hassas. Onun için bu ayetin bize en büyük öğretisi bu olacak inşallahü teala. Ben hemen devam ediyorum dostlar. 175. ayeti kerimeyle inşallah. Subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Sad Ulaike'llezine şteravud dalalete bil huda ve'l azabe bil ne alen ise diyor ki onlar doğru yol karşılığında sapıklığı mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar bu ayetin iki tane ilginç yönü var ayet-i kerime şöyle bitiyor diyor ki Allah Subhanahu teala muhterem hazırun dikkat edin lütfen aynen şöyle onlar diyor acıya ne kadar da dayanıklıdırlar bu fesırların kahir ekseriyetine göre diyor ki onlar günah işlemekte ne kadar cesaretledirler. Mesela ben bazen 82 yazan yolda 82 ile gidiyorum. Hatta 83 olmasın diye de çok gayret gösteriyorum böyle. Çünkü ben daha ev varmadan benden önce ceza geliyor yani. O kadar hassaslık gösterirken yanımdan araba 140 ile geçiyor. Aynen şunu söylüyorum bakın. Söylediğimi arabada kendi başıma konuştuğumu size dillendiriyorum. Diyorum ki adamın nasıl olsa ödeyecek parası çok. Bunu diyorum. Yani cesareti nereden geliyor? Bir yere güveniyor. Parasına güveniyor. Ama ben de diyorum ki bu ayeti anlamaya çalışırken Allah böyle söylüyor subhanehu ve teala. Cesaretliler. Demek ki acıya dayanacak, ateşe dayanacak kadar bir şeylerine güveniyorlar. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki onlar yanacak. Subhanallah. Cesaret farklı bir şey değil mi? Allah Azze ve Celle'nin ateşine düşer kalmak farklı bir şey. Bazı müfessirlere göre diyor ki onlar çok yanacaklar. Mesela eziyet edersin birilerine çok dayanıklıdır. Ona çok dayanıklı dendiği gibi eziyet görmüştür. Uzun zaman görmüştür. Dayanıklılığının ifadesi ondan gelir. Burada da onlar ateşte uzun süre kalacaklardır. Yorumu da yapılmıştır. Ama ben burada bir şeye temas etmek istiyorum. Allah Subhanehu ve Teala diyor ki böyle akıbetleri şundan dolayıdır. Onlar dünyalık ve ahiretlik iki şeyi takas ettiler. Yani ahiret yurdu için dünyayı tercih ettiler. Biz buna takas diyoruz. Böyle yaparsan, A ''Akibetin böyle olur.'' diyor Allah Subhanahu ve teala. Diyor ki neyinize güveniyorsunuz? Allah Subhanahu ve teala onların cesaretini sorguluyor. Sizi ben diyor cehennem ateşine atacağım atmasına da yanacaksınız cayır cayır ama bile bile bu cüretkarlık niçin diyor Allah bu ayette? Açın bakın. Bu cesaretin kaynağını soruyor. Bir gün Allah Azza ve cellenin huzuruna kıyam edeceksin. Allah seni edecek. Allah yaptıklarından hesaba çekecek. Ve sen yaptıklarından ötürü de cehennem narına müstahak olacaksın. Ama bu cesaretin kaynağı nedir diyor Allah. Hangi cesaretle dünyayı ahiretle takas ediyorsun? Bile bile Allah'ın ayetlerini satıyorsun. Bunu sorguluyor Allah. Bunu hatırlatıyor bize Allah. Bugün ben size desem ki bile bile elinizi ateşe tutun tutar mısınız? Vallahi akil bir kimse tutmaz. Allah buna dikkat çekiyor. Öğretmen öğrencilerine girmiş sınıfa sormuş. Demiş ki arkadaşlar bugün cesaret konusunu işleyeceğiz. Cesaret nedir? Sormuş sınıfa. Parmak kalkmamış. Bir daha sormuş. Arkadaşlar cesaret nedir demiş arka sıradan bir tane öğrenci parmak kaldırmış öğretmenim cesaret demiş soruyu bilmediği halde parmak kaldırmaya denir demiş demiş otur sıfır neyine güveniyon demiş konuştun bir şeyler söylemiş cesareti tarif etmiş ama en nihayetinde akıbette çok hayırlı olmamış Biz de bugün ukba neticesinden emin değiliz neyimize güveniyoruz Allah diyor ki dünyayı ahiretle değişmeyin Allah Azza ve Celle ahiret karşılığında dünyayı sakın satın almayın. Dünya karşılığında ahireti satın alın. Yani niçin bir şeyi takas ettiğinizin farkında olun diyor Allah. Vallahi bizim gündelik hayatımızda buna ihtiyacımız var. Bir şeyle karşılaşıyoruz hakikaten dünyalık. Yaptığımız takdirde ahiretimiz heba olacak. Allah hatırlatıyor diyor ki ey kulum filan sen ahirette yanacaksın neyine güveniyorsun? Dünya için ahiretine heba ettin. Neyine güvendin? Aynı öğrencinin hesabı neyine güvendin de parmak kaldırdın sen? Onun için yatırım ahirete olacak. Yatırım dünyalı değil, ukbaya olacak. İnşallah. Bu ayetin en güçlü azıbı olsun. En büyük öğretisi bu olsun. Tefsirul Furkan'ın bugün size en güçlü armağanı bu olsun. Dünya nimetleri için ahiret heba edilmez. Değişmeyin diyor Allah. Bedevinin bir tanesi Müslüman olmuş. Ve bununla inşallahı rahman bitireceğim dersimi. Allah subhanahu ve teala inşallah bize amil olmayı nasip etsin. Şu anlatacağım sahabenin. Örnekliğine dikkatlerinizi celbediyorum. Subhanallah. Bedevi ne Mekkelidir ne Medineli. Sonradan duymuştur İslam'ı iman etmiştir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama gelmiştir. Bundan sonra ben seninim ya Resulallah. Beyhakidir bunu eden İlginç. Tamam bunu dedikten sonra aradan bir dönem geçer. Yer Hayber'dir. Savaş olmadan önce Müslümanlar ufak bir ganimet elde eder. Getirirler Allah'ın Resulüne. Müslümanlar arasında taksim eder. Verir, gönderir. Verir, gönderir. Adaletli bir şekilde taksim ederken bu bedeviye sıra gelir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam o sonradan iman eden bedeviye hakkı olan ganimeti uzattığında der ki bu ne ya Resulallah? Bak ne merkezli düşünüyor ya Allah'u var. Tabi buradan ganimetin alınmaması gerektiği sonucu çıkmasın da bunu kastetmiyorum. Ama vizyonu anlamaya çalışıyoruz. Değişmiyor. Ahiret için dünyayı almak istemiyor. Anlayış bu. Bizim gündelik hayatımızda bu aza ihtiyacımız yok mu? Vallahi var. Diyor ki ya Resulullah bu ne? Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu diyor ganimetler. Siz hak ettiniz bunu. Allah ve Resulü yolunda cihat ettiniz. Allah ve Resulü yolunda ayaklarınızı toza buladınız. Bu sizin hakkınızdır diyor. Allahu Ekber. Cevaba bakın. Subhanallah. Diyor ki ya Resulallah bilmen gereken bir şey var. Ben diyor enel fakir. Bunun için Allah'a ve Resulüne tabi olmadım. Ben bu dünyalık için Allah'a ve Resulü'ne tabi olmadım bunu bilesin ha. Diyor olsun. Biz senin bunun için ve bundan dolayı bize tabi olmadığını biliyoruz ama bu senin hakkındır dedikten sonra yok ya Resulallah. Bu yine sende kalsın. Benim ne istediğimi ben söyleyeyim. Ben sana ve Allah Azza ve Celle'nin getirdiklerine niçin tabi olduğumu söyleyeyim sen dinle. Diyor ki şuradan ya Resulallah ya Resulallah ravi aynen böyle diyor ki işaret parmağıyla gösterdi diyor ki ya Resulallah ben şunun için sana tabi oldum tam buradan bana bir ok isabet etsin ve ben bundan dolayı da hakkın rahmetine kavuşayım bu okun sayesinde de iznillah cenneti satın alayım ben Allah'a ve Resulüne sadece bunun için tabi oldum subhanallah burdan isabet etsin ve isabet eden bu ok dolayısıyla ben cenneti satın alayım ya Resulallah. Ben bunun için tabi oldum Allah'a ve Resulüne. Bunu bilesin. Allah'ın Resulü rivayete göre Beyhakide diyor ki çok memnun oldu. Çok. Savaş başladı. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama şehitler getirildiğinde dedi ki Tam buramdan istiyorum ya Allah diyen bu mu aceb diye sorduğunda sahabeler ya Allah tam buramdan isabet etsin diyen sahabe budur. Vallahi Allah o Resulü ona istediğini verdi ya deyince, Allah deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki cübbesini çıkardı. Onun üzerini kendi cübbesiyle örttü. Ellerini kaldırdı semaya. Dedi ki ya Rabbi ben onun ne istediğine şahidim. Ya Rabbi sen ona istediğini verdin. Onu şehitlerin arasına ilhak ile ya Rabbi dedi. Ve kendisi defnetti Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi istedi Allah ona neyi verdi? Dünya tercihimiz olmamalı. Hele hele mesele takas meselesiyse Ahiret için dünya tercihi hiç olmamalı. Allah zevcelle bizi anlayış nasip etsin. Allah zevcelle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle bizlere amil olmayı nasip etsin inşallah. Taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Cümlelerimizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil âlemin ve selamü aleyküm ve rahmetullah